Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Tebarek ve Teala'dan bahsedeceğimiz bir hakaret dersinde daha birlikteyiz elhamdülillah. Bu dersimizde tabi ibareleri okuyalım fakat Nereye kadar gideriz onu tam kestiremiyorum. İmam Gazze Ali Hazretleri Hüccetül İslam Allah-u Teala'yı tarif ederken, Rabbimizden bahsederken buyuruyor. Lehu's-sultanu vel kahru vel halku vel emru ve's-semâvâtu matviyyâtum bi'emînih ve'l-khalâ'iku makhûrûne fi kabzıtih ve ennehu'l-münferidu bil-khalqi ve'l-ihtira'a ve'l-mütevahhidu bil-i'câdi ve'l-ibda'a khala'l-khalqa ve'a'mâlehum hakda rızıkı ve ma'a gelim Ya yeşid zuan kabzati maktur ve la ya'zu an ilmi tasariful umur Bunların hepsinin manasını verebilir miyiz? Onu bilmiyorum ama hukat manasını verirsek de izahında belki bir şeyler eksik kalır. Allahu Teala'yı tanımak için sıfatlarını bilmek lazım, isimlerini bilmek lazım. Çünkü zatının, künhünü bilemiyoruz. Buna da zaten çalışmıyoruz. O manada bilemeyeceğimizi ikrar ediyoruz. Onun için sıfatlarıyla ancak zatını tanıyabiliriz. Ne buyuruyor? Lehu ancak Allahu Teala'ya aittir. Ne es sultanu saltanat Saltanat e, Arapça kelime olduğu halde Türkçeleşmiştir. Sultan padişah diyorlar işte saltanatta güçlü yönetimde kullanılıyor. burada neyi kastediyor? Saltanat yani heybetin, celaletin, ululuğun, yüceliğin zuhuru. Bununla beraber sadece heybetli, ulu, yüce, izzetli, devletli, bu yetmez. Aynı zamanda ne var? Kemali mülk. Kemali mülk demek her şeyin sahipliği. Mülkiyetinin kendisine ait olması. Malikiyet. Şimdi her şey kendine ait olacak. Ondan sonra çok ulu ve kavi olacak. Umumu tasarruf olacak. Umumu tasarruf yani son derece genel manada bütün yönetimler kendisine ait olacak. Mahlukatta hükümleri o verecek. E, tedbir Arapçada e, karşılığı Türkçe'de yönetim demektir tabii. Türkçe'de biraz tedbir alıyorum manasına yani ihtiyat davranıyorum işte falan. O Arapça'da o manada değil tabii. Tedbirat yani bütün yönetimler onu e, tasarrufunda olacak. Bir de muarızı olmayacak. Yani karşısına çıkabilen olmayacak. Münazi'ü bulunmayacak. münazi yani kendisiyle çekişen, efendim e, muradını yerine getirmemek için karşı durabilen ve e, engelleyebilen de bulunmayacak. Şimdi bu nerede var? Kimde var yani bu sıfatlar? E, Sultan-ı Saltanat Bununla beraber el kahru, ezici güç, istediğini yaptırabilme. Dünyada kimse allah Teala'dan başka alemlerde hiçbir şey istediğini yaptıramıyor. Çoğunun istemediği şeyler oluyor yani. Kahır, efendim, istediğine istediğini istediği şekilde yaptırma gücüdür. Sonra vel halku, yaratmak. Her şeyi yaratmak. Vel emru, emru ferman. Hükmü ve irade. Emir yani, tabii emretmek, buyurmak. E buyurmak, ben de bir şeyler emrederim. Şimdi buradan asarım, keserim. Kim dinler, kim takar yani beni? Emrini, ika'a kudret. yani emretici işletmeye yerine getirmeye güçlü olmak. Emru ne demek? Şinema Emrun <gülüyor> al Kur'an-ı Azim anda birkaç yerde var. Biz bir şeyin olmasını murad edersek biz ona e, ne deriz? Ne buyururuz? Kün, kün demek var ol demek. Mevcut ol demek. Kün ol, ne ol? Künü manası, e, ol. Ol da ne olursan ol, o demek değil. Kün, mevcut ol, yani var ol. Yani yokluktan varlığa çık. allah Teala şu anda bir şey murad ederse. Ve o şey hakkında e, kün, var ol e, buyurursa. Burada tabii harften, sesten, münezzeh, kaf harfini, nun harfini telaffuz etmeye, e, et, bizim gibi harf telaffuzunda e, söz konusu değil, haceti yok. Bunu murat ettiği zaman, iradesini ona tealluk ettirdiği zaman, yönet, yönelttiği zaman feyekûn, o hemen oluverir. Ama koca dağlar, efendim, gezegenler, şimdi allah Teala güneş gibi, ay gibi dünya gibi yüz binlerce milyonlarca yeni gezegen olmasını istese iradesi ona taalluk ettiği anda kün buyurduğu anda yani olmasını istediği anda fe hemen olur. Biz şurada bahçede bir bir metrelik küçücük bir şeyde bir yerde toprağı efendim nakledeceğiz. Boru açacağız. işte benim ...delinmiş bir şey varsa tamir edeceğiz bilmem ne... ...üstten akıtıyor işte onu... Ee, ...çözeceğiz de... ...akıtmayı engelleyeceğiz, boru değiştireceğiz falan... ...oo bir metrelik yerde... ...fırtına kapıyor yani... ...kazmak, etmek... ...bulmak, değiştirmek desen... ...çok büyük iş... ...bir metrelik şurada ...şu kadar bir yerde bir iş yapmaya kaçsak... ...saatlerimizi alıyor... ...engeller çıkıyor... E allah Teala bütün alemleri yaratıyor, yönetiyor. Her an her şey onun yönetimi altında ne muarızı var, ne muanidi var, ne munazia var, ne karışanı var, ne görüşeni var, ne çekişeni var, ne engelleyebilen var. Biz olsa her şeyi engelleyebilir. Sinek bile engelleyebilir. <gülüyor> sinek bile bizi, bizi engelleyebilir. Şu anda en güçlü kuvvetli adam sinek gelse, kulağına girse, burnuna girse adamın bütün işi iptal oluyor yani. yoğun bakıma kalkar şurada en ufak bir şey şuradan şuraya kaldıramaz bir sinek onu ne yapabilir çökertebilir koca Nemrut topal sivrisinekle çöktü yani Koca de dünyanın yegane hakimisi sen kim ben kim yani onun için saltanat Allah-u Teala'ya ait yönetim allah Teala Teala'ya ait e, Celal ululuk Heybet, ondan sonra e, kahır, ezici güç, istediğini istediğini yaptırma gücü, ondan sonra yönetim, idare, istediğini yaptırmak, istediğini yaratmak, istediğini oldurmak, istediğini öldürmek, hepsi ona ait. Ne siz engelsiz engelleyicisiz ve karşısına çıkacak hiçbir aksi güç bulunmaksızın Şimdi bunlar Allahu Teala'dan başka hiçbir varlıkta mevcutta toplanmaz Zahirde görüntüde İşte bir adamı güçlüz zannetersin. Felci oldu mu güçsüz olduğunu anlarsın. Öbür bir hayvanın diyelim işte efendim ooo ormanlar kırıyor, şey, kırıyor geçiriyor. Her kişi ona boyuna yiyor. Bütün hayvanlar bilmem neler. Ondan sonra bakarsın tuzağa takılmış. Avcının av tuzağına takılmış. Aslan olsa ne yazar? Panter olsa ne yazar? Yani o en ufak bir kapan, onu efendim, kediden beter eder. Biraz aç kalsa, efendim, yemek bulamasa, yiyecek bulamasa zayıflar. sonra mu muhtaç olur. Muhtaç olunca ne kükreyebilir, ne gürleyebilir. Sesi çıkmaz. Efendim Nazire çok uğurdu bu beytik. Aslanıdır eyleyen tilki mizac ihtiyaç est ihtiyaç est ihtiyaç derdi. Yani aslanı zannetiyorsun onu tilki yapar. Aslanın tilki mizacına sokar. Ne? Muhtaç olmak. İhtiyaç hissetmek ve efendim işte biz neye muhtaçız? Muhtaç olmadığımız bir şey yok. Havaya muhtaçız, suya muhtaçız, yemeğe muhtaçız, yardımcıya muhtaçız. Damarlarımızın çalışması, beynimizin çalışması, gözümüzün görmesi, kulağımızın işitmesi, elimizin tutması, ayağımız. Hepsi ihtiyaç. Bir insanın sağlıklı olması için, e, afiyette kalması için e, veya herhangi bir... Zaten biz akıllı varlıklarız, canlı varlıklarız. Ona bakarsan güneşin bizim gibi hayatı yok, ayın bizim gibi canlılığı yok, gezegenlerin bizim gibi... efendim idraki yok şuuru yok ondan ne bahsedelim şimdi veya biz kendi kendimize bir iş yapabiliyoruz gibi görünüyoruz ya bizden bahsediyorum onun için öbür türlü idraksız şeyler varlıklar söz konusu değil istedim şu tarafa gelmez istedim bu tarafa beri gelemez Allah Teala ona bir yörünge tehan etmiş efendim, küllün yecri müsemma herkese hepsi E, ...tayin edilmiş bir süresi var, müddeti var işte. Saati kurmak gibi bir şey. Şu vakitte tutuluyor, şu vakitte açılıyor, şu vakitte doğuyor, şu vakitte batıyor. Onda hiç tekallüf, geri kalma olmuyor. Çünkü o allah Teala tamamen onlara idrak, şuur, e, irade-i bir şey vermemiş. Yani güneş şimdi insana bir irade cüzeye vermiş. İstersen böyle gidiyor. Bir de bakıyorsun, isterse de böyle gidiyor. Çünkü Mevla Teala ona... Bir istek ve güç vermiş. Gerçi cüz'idir. Külli irade, külli kudret Allah'a hastır. Mahsustur. Ama yine de insan kendi isteğiyle efendim, bir şey yapabiliyor. Mevla'nın ona verdiği yetkiyle. Ama diğer alemlerdeki efendim, varlıklar, onlar müsekkardırlar. Biz de müsekkardız. Allah'ın emrine amadiyiz ama bize günah işleme özgürlüğü vermiş. Namaz kılmama özgürlüğü vermiş. iman etmeme özgürlüğü vermiş. Bir sefer. Yat dediği vakitte uyumama özgürlüğü vermiş. Kalk dediği vakitte yani kalkmanı emrediyor ama... E, istersen de yat diyor yani. Yatma özgürlüğü vermiş. Namazı kaçırma özgürlüğü vermiş. Neden sen imtihan ediyor onu düşünün. Ama... ...neyi yapmak ister, isterse senin hakkında... ...ne zaman öldürmek isterse... ...ne zaman felç etmek isterse... ...ne zaman diliğini tutmak isterse... ...ne zaman... kör etmek isterse e, onları da dilediği zaman da yapıyor. Hiçbir engelleyici çıkamaz. Hiç kimse, efendim, bütün dünyanın kralı gözükse, hükümdarı olsa, başına gelecek. Hiçbir musibetten kendini engelleyemez, kurtaramaz. Onun için, allah Teala tanımak için onun azamet sıfatlarını, yücelik, ululuk sıfatlarını bilmek lazım. Bunun tersi nedir? Bizdeki acziyet sıfatlarıdır. kendini menarife نفسه fakat kendini bilen rabbini bilir. Tasavvuf elin çok okudukları hadis-i şeriftir. İşte bu manen rivayettir. Eee İbn Arabi Hazretleri bunu zikreder. Ama şimdi bunu hadis kaynaklarında arasan kendini bilen rabbini kendini tanıyan rabbini tanır. Hadis kaynaklarında arasan e, isnadını bulamazsın. Bakın manası sahittir. Ne demek manası sahittir? Çünkü Allah-u Teala herhalde Ahmet Muhammed'in kitabı Züht'te bunu tahiric etmiştir. Yani isnadı vardır. O da işte Ey Davud yani diyelim Davud Aleyhisselam'a vahy ediyor. Ne buyuruyor? İ'arif nefseke bil aczi tarifni bil kudret. İ'arif nefseke bil cehli tarifni bil ilmi. Böyle. Ey Davut kendi güçsüzlüğünü bil benim gücümü anlarsan. Kendi cehaletini bil benim ilmimi anlarsan. Buna keçe. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Çünkü neden? Kendininki güçsüzlüğü fark ederse, ihtiyaçlarını fark ederse her şeye muhtaç olduğun fark ederse şu anda benim burada konuşabilmem için uyanık olmam lazım. Aklın başında olması lazım. Kalbimin çalışması lazım, beynimin çalışması lazım, böbreğimin çalışması lazım, ciğerimin çalışması lazım, damarlarımın çalışması lazım. En ufak bir damarımın tıkanmaması lazım. Bir adamın damarlarını sökseler ve birbirine ekleseler dünyanın etrafını kaç kere dönüyor? Dünyanın etrafını kaç kere dönüyor? Bir adamın içindeki damarların birleşimi yani kılcalı, mılcalı işte o kadar ince ince ince. ince. O da damar. Bunlardan bir tanesi tıkansa adamı bas bas bağırtırır. Adam böyle yapar. Onun için sen neye muhtaçsın? Her şeye. Ne kadar muhtaçsın? Sonsuz muhtaç. Sonsuz. Şurada e, gözüm açık. İki laf edeceğiz. Bunun için bak efendim, milyonlarca, belki milyarlarca kilometrelik bütün damarların açık olması lazım yani. Hepsinin de çalışması lazım. Hepsinden kan geçmesi lazım. Bilmem ne bilmem ne. Felç olan adam ne anlatabiliyor? Uyuyan ne, ne konuşabiliyor? E, uyumamak bile elimizde değil. Yani. Şu anda bir uyku çökerse üstümüze adam canlı yayında uyur. Canlı yayında ölüyor adam. Biraz, canlı yayında hemşeğine beş dakika sonra öleyim diyemez ki. Konuşma yapıyor. Konferansta mikrofon üstüne düşüyor. İşte bu herkes hakkında budur yani. Şaşırırsın kalırsın. Allah, Allah Bu kadar heyecanlı bir zamanda. Bu kadar önemli. Bütün bilet ona bakıyor. Bu adam niye uyudu şimdi ya? Yani tamamen Mevla'ya muhtaç. Uyanık olması da. Her şey. Onun için Allah'ımızı tanıtırken, tarif ederken, tanımaya çalışırken kendimizdeki acziyeti, küçüzlüğü bilgisizliği Cehaleti, kudretsizliği, imkansızlığı bütün bunları bileceğiz. Allah kim? Celle, Celle Ben ne kadar acizsem o kadar kadir. Ben ne kadar cahilsem o kadar alim. Böyle gideceksin. Tanımanın yolu budur. Sen niye kendini tanıyan? Rabbini tanır. Şimdi bir adam kendini güçlü zannediyorsa bunun Allah'tan haberi var mı? Hiç yok. Zaten onun için o, o asıyor, kesiyor. Ben şuyum, ben buyum. bir kuru, billahi. kendini bilseydi bu adam şimdi Allah Teala istediğim onun kırklarını sıkacak birazdan teneshir tahtasına uzatacak onu ondan sonra dalları dikecek onu bilse kibir yapabilir mi yani kimseye hava atabilir mi yani işte yani kendini bilmeyen Rabbini bilemez kendini tanıyan Mevlasını tanır Çünkü Allah Teala lehu ancak onadır Sultanu üstün güç Mülkiyet, sahiplik, tasarruf, yönetim, vel kahru, galibiyet. Allah galibine ala emri. Allah işine galiptir. Ne demek işte galip? Neyi istiyorsan, karşı taraf mağlup olmaktan başka şans yok. Mevla o işi kotarır. İnne Allah ba'lihu emri. Allah işine ulaşır. Muradına ulaşır, istediğine ulaşır. E niye işte bu kadar... Allah inkar eden dinsiz kitapsızlıklar var, onlara bir şey yapmıyor. وَقَدْ جَعَلَى اللّٰهُ لِكُولِ شَيْءٍ قَدْرَهُ Burası imtihan yurdudur. Her şeye miktar tayin etti, ecel tayin etti, süre tayin etti. Bunlar onun hikmeti gereğidir. Onun için وَالْكَهْرُ Kahır demek, galibiyet. İstediğini yaptırma ona aittir. وَالْخَلْقُ يَارَطْمَكَ O'na aittir. İstediğini yaratır. Kimse mali olamaz. Adam çocuk olmasın diye uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Korunuyor, morunuyor. Ondan sonra kadın aynı korunuyor. Adam ayrı azil yapıyor, korunuyor. Bilmiyorum. Allah yaratmak istiyor, çocuk yine. Oluyor. Sizin biriniz diyor, suyunu kayanın üstüne bıraksa, menisini. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Hamile kalır mı, kaya? hadis şerittir şeriftir bu. Kayanın üstüne bıraksa diyor. allah Teala o sudan bir mahluk çıkartmak istiyorsa, bir çocuk yaratmak istiyorsa... Tamam mı? Onu yaradır. E nasıl yaradır? Büyük kadın gelir, anlamadan üstüne oturur. Ondan sonra o suyun içine işletir. Evet. Orada adam birinin suyu varmış, kadının biri gelmiş sıcakta hamamda olduğu için e, efendim rahim ağzı da açılıyor. Ondan sonra o kadına hamile kalmış, bir şeyden haber yok. Lan ben kimde hamile kaldım bu şu şey? başıma da gelmedi falan. Mevla bir sudan bir çocuk yaratmak istiyorsa kayan üstüne bıraksan ondan yaratır. Öte yandan bir sudan bir çocuk yaratmak istemiyorsa bütün dünya insan suyu dolsa bir tane çocuk çıkmaz onda. Yaratmak ona ait. Vel emro emir ferman ona ait. Hükümirade ona ait. Ol dedi vakit olduran, oldurmak ona ait. Öl dedi vakit öldürmek ona ait. Allah Teala böyle tanıyacaksın. Hala, efendim, Allah şunu da yapabilir mi, bunu da yapabilir mi tövbe yarabes tavla? Bunu soran insanlar var ya. Şunu yapabilir mi? Allah ala kulluşen Kadir, her şeye gücü yetendir. Yeter ki istesin. Ve semaviatu yedikat kökler, natuviyatun dürülmüşlerdir e, bir yemini, onun yemininde. Yemin. E, lukat itibariyle yani şimdi kitaba lukatı varsa yemin bizim için kullanırsa mesela benim yeminim yemin sağ el demektir allah Teala uzuvdan münezzehtir azadan münezzehtir elden münezzehtir etten kemikten kandan terkipten efendim cüzlerden birleşmekten münezzehtir allah Teala ki mislişi, onun misliği yoktur onun için burada kökler onun yemininde dürülmüşlerdir Yani onun kudretiyle. Burada e, yemin sıfatı var. Yet sıfatı var. Ondan sonra e, tamam. Fakat ehli sünnet ve cemaat e, uleması ve bütün Müslümanlar ittifak etmişlerdir. Efendim. Vehhabiler hariç. Onların ihtilafı şey sayılmaz. E, muhtemel değil. Çünkü de. ilimleri yok. Bir şeyleri yok. Ters gece o var. Ama ehli sünnet ve cemaat e, 1400 senedir 400 küsur senedir ittifak etmişler. Eee kelimelerde ve hadis-i şeriflerde geçen yet tabiri yet Türkçesi el demektir. Ama Allah hakkında kullanılırsa el demek değil. Yemin sağ el demektir. Ama Allah Teala hakkında var ayette. Bu da ayetten alınmadır hacemava. Matviyyatum Bu ayetten alınmadır. yedi adet kökler onun yemininde dürülmüşlerdir. Bu buradaki yeminden maksat ne değildir? Çarıha değildir. Uzuv değildir. Cisim değildir. Cisim. Efendim etten, kemikten işte kandan falan birleşmiş e, mürekkep e, efendim cüzlerden parçalardan. E, e, mesela benim şimdi elim bu elim. Cüzlerden mürekkeptir. Ne kadar bunda parça var. Dünya kadar. Efendim içinde dışında e, efendim parçalar var. Cüzler var. allah Teala cüzlerden mürekkep olmaktan münezzehettir. Suret manasında değildir. Suret, cisim ve böyle efendim maddi boyutu olan, hududu olan, sınırı olan, işte sen orada ölçüyorsun parmağı şu kadar santim işte, eni şu kadar, boyu şu kadar bilmem ne falan. Bunlar e, allah Teala bu gibi efendim mahdud olmaktan, sınırlı olmaktan, efendim, hiçbir efendim uzva malik olmaktan haşa münezzehtir. Bu erişünet bunda itibar etmiştir onlar. Çünkü bunlar hepsi sonradan yaratılanların sıfatıdır. Sınırlı olmak, santimi belli olmak, derlenmek, mürekkepl olmak, parçalardan birleşmek ve sonra ayrılabilmek, ayrılışılmadan çünkü bin parçaya bölerler aşk adamın elinin başını. E bunlar mahluk sonradan yaratılanların özellikleridir, nitelikleridir. Allahü Teala bunun olmadığını Neyse ki misli şey diyor sana. Benim mislim bir şey yok. E, bu ayet varken ta sen oradan ne anlıyorsun? Öbür ayetlerin hepsi buna mahmuldür. Ama burada yet geçiyor. E tamam. O bir sıfattır. Mevla'nın kudretinin, gücünün temsil eden bir sıfattır. Yemin geçiyor. E yemin sağal demektir. Haşa sen, senin gibi sağal olur mu? Kudretidir, gücüdür. Ondan sonra efendim e, ne buyurur? Gökler O'nun yemininde dürülmüşlerdir. Yani yani anlat bana. Ne anlatayım sana? Şöyle an anlatayım sana. Teşbirtte hatta en hayran bırakan, en yüksek sıfatlar Allah'ım aittir. E ama bizim de burada benzetme olarak e, Mevla'ya benzetmek değil de e, kendimiz efendim e, birbirimize kıyasla bu işi çözmek için. Mesela burada efendim Yedi tane kağıt var. Diyelim böyle. Yedi tane kağıt var. Şimdi ben o yedi tane kağıdı böyle normal kağıt. Diyelim şöyle. Şu kadar. Bu yedi tane kağıdı ben ne yapıyorum? Bu sağ elimle alıyorum burada. Şimdi mesela dur, dursaydılar. O zaman onu böyle alıyorum. Büzüştürüyorum. Kırıştırıyorum. Böyle yapıyorum. Şimdi bu kağıtları yedi tane de olsa... bunları benim efendim e, evirmem, çevirmem, elimin içine geçirmem, ondan sonra onları e, eğip bükmem ve efendim elimin içinde şöyle eee buruşturmam. Ben ne kadar yorar? Ya yine de yorar. Yani bir hareket yapamıyorsun çünkü. Bazı gele insan hiç kuvveti olmuyor ya bir şey bir kağıdı şöyle yapmak kuvveti olmaz. halsizlik olur yani. İşAllah olmaz o tamam yani biz beşeriz. Kudretimiz sınırlıdır. Sınırlı olduğu için o da bir yorar yani. Yorar ama çok da ağrımıza gitmez. Çok yük olmaz yani. İşte 7 kat kökler ne kadar mesafe? Buradan birinci kasım'a 500 sene. Oradan ikinci kasım'a 500 sene. 7'ye kadar her birinin arası 500 sene. 500 sene ne demek? En hızlı vasıta ile, ışık hızıyla Ondan hızlı vasıta bulamadılar süratli. Işık hızıyla beş yüz sene gidiyor ancak birinci kata geliyor. Halbuki ışık hızı nasıl bir şey? Şuradan bir fener suyusun, şeye gidiyor dağın tepesine gidiyor. <gülüyor> yani şöyle bir şey düğmesine basıyorsun uludağın tepesine bir, bir, kaç yüz metre ileri gidiyor birden ışık. Düşün ki O kadar hızlı bir şey. 500 sene gidiyor. 500 sene kisse ki o da kesin değil. Çünkü e, en süratli ışık hızı bizim gördüğümüz en süratli. Allahu u Teala da mesela meleklerin süratleri var. O ışıkla kıyas edilmez. Ama biz meleğin süratini göremiyoruz. Gördüğümüz en süratli e, vasıtayı konuşuyoruz. Yoksa arş neresi? Yedi kat göklerin üstünde... yedi katlık mesafenin kaç katı arşa kadar var kürsüye kadar ne kadar mesafe var levh-i mafıza var sidretül münteaya arşa alaya orada göklere de benzemez peki Cebrail aleyhisselam şimdi arşta olsa şu anda allah Teala bir iş için onu dünyaya gönderse indirse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiği zamanlar gibi şimdi dünyaya bazı işler için iniyor şu anda arşta olsa buraya ne kadar da gelir Saniye tutmaz Bak, Saniye tutmaz Ama burada ışık hızı bile desen Arşar gidiyor 500 senede birinci kata gidiyor 500 sene O her sene Her kat semaya 500 koy Sonra oradan arşa kadar Bilmediğimiz daha ne alemler e O 500 senede birinci kat semaya gidiyor Cebrail Aleyhisselam ne yapıyor An geçmeden arştan buraya iniyor e Demek ki meleklerin E, süratleri, intikallerinin çabukluğu, bir yerden bir yere geçişlerinin, göçüşlerinin çabukluğu, o akıl hafzala almaz. 13'ün şimdi yedi kat semavat, yani yedi kat gökler, ne kadar mesafe var? Sen buradan e, yedi e, kağıdı şöyle yapıp elin içinde buruşturana kadar Baya bir mesai sarf edersin yine. Ama e, mani yok. Çok kolay gelir sana ama yine de bir vakit geçer. Efendim bir sıkmak icap eder vesaire. Ama yedi kat kökler ne kadar büyük olmalarına rağmen ve anlasana kal kalınlığına bak. Yani şimdi bu birinci kat bu ikinci kat. Bu arası bunun kalınlığı. Bu aradan her kadar mesafe ver. Işık hızıyla 500 sene gidiyorsun ancak bu arayı kapa, kapatabiliyorsun. 500 sene ışık hızı düşün yani. Ya bu bir. E bir de bunun gibi 7 var. Bu 7 kaç zamanın hepsi diyor benim kudretime nispetle, benim gücüme nispetle senin bir 7 e, kağıdı şöyle yapıp da elinde efendim, püzüştürmen neyse sen yorulursun. mesai harcarsın, vakit geçirirsin bu işi yapayım derken, ben bir şeyi murat ettiğim zaman vakit de geçmez. Efendim, saniye de geçmez. En ufak bir zorluk da e, zuhur etmez. tekhur da olmaz, gecikme de olmaz. Benim kudretim, yedi kat gökleri şu anda ne yapmak istiyorsam düşürmek istiyorum, devirmek istiyorum, parçalamak istiyorum, buruşturmak istiyorum. Senin kağıdı buruş... Buruşturman e, bile buna misal olmaz yani. Senin elindeki kağıt neyse benim kudretimde yedi kat kök odur. Yine de teşbihte hata var. Çünkü en üstün sıfatlar Allah'a aittir. Demin dedim, senin elindeki kağıt yine seni uğraştırır. Vakit geçirir. Saniye geçirir. Mevla yapmak istediğinde hiç bunların biri söz konusu olmaz. İyi anlayalım şimdi meseleyi. Yedi kat kökler Onun yemiğinin de türülmüşler. Türmek anlıyorsun böyle. Türüyorsun bir şey. Vel halayku bütün mahlukat yani yaratılmışlar nakhurune Efendim. Kahra tabi tutulmuşlardır. Eee efendim. Ezilmişlerdir, büzülmüşlerdir. Kökler onun yemiğinde türülmüşlerdir. Bütün mahlukat, mahlukat deyince kökleri de geçti bu iş. Çünkü 7 kat yerler gö göğün içinde değil. Mahlukat deyince 7 kat yerler de girdi. Arş-ı girdi, kürsi de girdi. Ee, kalem-i ala leh-i girdi. Cennet de girdi, cehennem de girdi. Çünkü bütün mahlukat. Ama gökler desen cennet göklerin içinde değil, cehennem göklerin, yerlerin içinde değil. Onlar dışarıda, göklerin yerlerin dışında kurulmuş alemlerdir. Şu anda mevcutlardır. Ama mahlukat deyince ne oldu? Allah'tan başka her şey mahluktur. Allah'tan başka her şey mahluktur. Yedikat kökler nereye? Bütün mahlukat nereye? Allahü Teala 18 bin alemi var. Dünya onlardan tek bir tanesi. Bütün dünya bir tanesi. 18 bin alem var. O alemlerin içinde hepsini yarattıkları var. Bu dünyada bunca mahlukatı var. Bunların hepsi ezilmiş, büzülmüştürler. Fi kabzati Allah'ın Celle Cilal, kabzasında. Şimdi kabza. Burada da e, Allah-u Teala'ya tabi hadis-i şeriflerde de bu geçiyor. Kabza diye bir efendim e, niteleme yani bulunuyor. Sıfat isnad ediyor. Kabza ne demek? Yani Arapça'nın Türkçesi biziye göre yani bizimle ilgili olarak kullanırsa. Mesela sakal bir tutam olması lazım. Kabza bir tutam demek. Kabza bir tutam. Şimdi ben böyle yaptığım zaman ne oldu? Kabza. Tutam. Şimdi ben bu sakalımı kabzamın içine almam. Yani e, avucumun içine almam. Bir tutam yapmam. Nasıl bir şey? Ne kadar kolay bir şey benim için. Tabii felç değilsem, kuv kuvvetim varsa, Allah bir imkan verdiyse falan filan. Yoksa nereden kaldıracaksın elini burana? Elini burasına kaldırmak. Öyle adamlarla elini burasına kaldırmak dağları kaldırmaktan daha zor gelir. Mevla güç veriyorsa böyle yapıyoruz deme işte. Bak bir tutam. aldım şimdi sakalımı. allah Teala hakkında tutam söz konusu değildir haşa. Çünkü tutamın nesi var? Ölçüsü var, sınırı var, santimi var, bir mevzi var. Bak ya Bunlar sınırlı şeyler Mevla. Sonradan yaratılanlara benzer mi haşa? Hiçbir cihetten benzemez. Onun bütün mahlukat onun kabzayı kudret diye Osmanlıca bir tabir var. Artık Türkçeleşmiş. Kabzayı kudretinde. Ne mi? kabzayı kudretinde? Kudretinin gücünün tutamında. Yani hani sen bir şeyi anlatmak isterken, bir adamdan bahsederken falan. Ya o adamdan endişelenmeyin falan. Ya kardeşim adam şöyle tehlikeli, şöyle yapar, böyle yapar bilmem. Öfür ne der? O benim avucumda. Merak etme. Halbuki adam bunun avucuna sığıyor mu? Sığmaz. Ne demek avucumda? İstediğimi yaptırırtırım ona. O benim elimin içinde. O benim avucumun içinde. Mesela derler ki, mesela şu. Birinden bahsedilir, şudur budur falan. E o da der ki, aman ondan endişelenmesen. O benim avucumun içinde. Halbuki adam, 70-80 kilo adam, avucun içinde değil. Avucumun içinde, Bak benim kabzamda yani. Ne demek ben kabzamda? Ben onu yönetirim yani, istediğim şekle çeviririm. Ben onu oynatırım, elimde oynatırım yani. Bu bizim hakkımızda. Konuşulduğu zaman bu manalara gelir. Ama Allah Teala hakkında e, konuşulduğu zaman bütün mahlukat Allah Teala'nın kabzasındadır. Ne demek kabzasındadır? Haşa avucundadır olmaz mı Avuçtan münezzeh. Haşa elinde dur olmaz mı Bizim gibi elden münezze. Anladın mı? E, elimin içinde, avucumuzun haşa Allah Teala hakkında bütün mahlukat Allah Teala'nın kabzasındadır. Dendiği zaman. Maksat nedir? Maksat tasarrufu içerisindedir. Tasarruf. Ne demek tasarruf? Yönetmek. Şimdi istediğimi havayı sıcak ediyor. İstediğimi soğuk ediyor. İstediğimi kar yağdırıyor. İstediğimi yağmur yağdırıyor. Iste, i̇stediğimi gök gürletiyor. İstediğimi efendim, zelzele yaptırıyor. Sen şurada bir ufacık şeyi sallayamıyorsun. 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi toplansa efendim bir, bir e, e, çelik binayı sallayamaz, Beton binayı sallayamaz. Bin, bin kişi, bin kişi. Toplansak bin kişi, bir böyle gökdelenin, efendim, on kat, yirmi kat bir çeliğin binanın şeye geçecek. Bin kişi, iki bin kişi böyle böyle böyle yapsak bana hapsın demez. allah Teala bir sallamak istediği zaman bütün kıtayı birden isterse dünya kıyameti koparır da, bütün kıtayı birden böyle beşik gibi sallayırlar. Bütün insanlar toplanıyor. Bir binayı sallarıyor. E şimdi demek ki bir bina, birkaç katlı bina, taş bina, demir bina, beton bina senin elinde değil işte. Senin avucunda değil. İstediğini yapamıyorsun ona. Yıkamıyorsun elinde. Ama gökler, yerler alemler cennet cehennem 18 bir alem bütün yaratılmışlar allah Teala kabzasında ne demek tasarrufu altında yani yönetimi içerisinde eziktirler eziktirler ne demek ol dedim oluyorsun öl dedim ölüyorsun hasta olur mu hasta oluyorsun, yat dedim yatıyorsun kalk dedim kalkıyorsun uyu dedim uyuyorsun uyan dedim uyanıyorsun engel çıkarabilen var mı yok Sen dediğini yapmam diyebilen var mı? Yok. Sana şimdi cü, cüz'i bir irade kudret vermiş de onun için sen zannediyorsun istedim mi yatarım? İstediğim mi kalkarım? İstersen elimi böyle kaldırırım. İstersen böyle indiririm. Sen öyle zannediyorsun. Hep Allahü Teala sana bir ödünç bir güç vermiş, irade vermiş. Bunda seni serbest bıraktım, istediğini yaptı, buyurmuş. Sen o alanın sınırı içerisinde bu hareketleri yapabiliyorsun. Onun dışına, o sınırın dışına çıkamıyorsun. İstediğin gücü kullanamıyorsun. istediğin şeyi yolduramıyorsun. Ama istediğimi mi senden o iradeyi, kudreti de nez diyor çöküyor alıyor. Ruhunu çöküyor alıyor. Canını çöküyor alıyor zaten. Ne iladesi kalacak o zaman da? Onun bütün mahlukat onun yönetimi, kabzası içerisinde yani tasarrufunda. Tasarruf ne demek? Yönetim. Biz kendi vücudumuzu yönetebiliyor musunuz? Yönetebilsek niye kanser oluyor adam? İster mi hücreleri ölsün çürüsün? Kendi bünyesi kendi bedeni içerisinde bir adam efendim e, böbreği bitmiş ondan sonra üre artmış e, idrara karışıyor ondan sonra efendim böbrek sürdüremiyor kanı idrarı bilmem neyi. Bir Adam niye kendini yönetemiyor o zaman? Elini titreyen adam böyle böyle parkinsonlamış. Niye durduramıyor o zaman? Efendim? Damarı tıkanmış. Ondan haberi o. Onun haberi yokken nasıl tıkanmış bu? Benim bedenim diyorsun. Benim vücudum diyorsun. Bilmem ne bilmem ne. İçinde damar tıkanırsa haberin yok. Adam kanser oldu haberi yok. Erken teşrusu olsaydı tedavi ederdik diyorlar. Her yeri sarmış. O zaman idrar kaçırtıyor. Adam kendi elinde olsa... kendi yönetiminde olsa gayri ihtiyar adam temiz don giymiş. Ondan sonra bir de bakıyorsun o her taraf sel gitmiş. İdrarı kaçırmış. Kimisinin affedersin makadının elastikiyeti bozuluyor. Ondan sonra gazını tutturamaz. Kimisi büyük ihtimalle tutturamaz. Aklı başında uyanık. Fakat bir de bakıyorsun koy vermiş kimmiş. Ana adamı bezliyorlar bu sefer. Çocuk gibi. Bebek bezi gibi nice yaşlı adamlara, e, safa sağlam adamlara bez takılıyor. E neden? E, bozulmuş efendim şey. uzvu e, işlemiyor. Şimdi sen kimin eldesin? Sen kendin elde misin? Sen kimin yönetimindesin? Ne buyurdu? Lukman-ı Hakim Aleyhisselam oğluna, Kur'an-ı Kerim'de oğluna vasiyetleri, nasihatleri çok geçer. Evladım ölüme inanmıyorsan uyuma bakalım. Çocuklar bir düşündü, düşün, düşün. Ya uyumayayım, uyumayayım, uyumayayım. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Ondan sonra benim elimde mi yani? Uyku bir geldi mi? Ayaktayken bile küt aşağı devirir seni. Bir de baktın kendini yerde buldu Sonra adam, ne oldu bana ya? Ya kardeşim direndim, direndim. Uyumayayım diye ondan sonra ayakta duramadım. Peki dirilmeye inanmıyorsan, yani nasıl dirileceğim diyorsan, aklını almıyorsa uyanma bakalım. E bu da elinde. Değil. İnsan ne kadar uyku kapıda alsa, ne kadar efendim uyuşturucu da çekse, ne kadar uyanmamak için elinden geleni yapsa yine bile bakıyorsun. Gözü açılmış. Gözü açılmış. Çünkü her şeyin bir süresi var. Seni ilacında uyutma süresi var. Öbürünü uyuşturma süresi var. Narkoz. Narkoz veriyorlar. Adamı kesiyorlar, doğuruyorlar, Adam anlamıyor. Bak. Hepimiz yani ben ameliyat oldum böyle ağır narkozlar, bypasslar falan. E şimdi beni kesti doğradılar, göğsümü kestiler. İman tahtasını efendim ortadan ayırdılar testereyle. E, bypass ölüyordu, şimdi belki bilmiyorum biraz daha kolaylaşmıştı bizim zamanımızda. 2006'larda bypass ölüyordu, takır takır takır. Senelerdir göğsümdeki şey yaratığa e, iltiham etmedi, tam uyuşmadı yani. Yeni yeni daha şey diyor, senelerce sızı çekti. E, şimdi o iman tahtasını keseceğiz hoca dedi. E ne yapalım dedim. E şimdi bak adam nasıl narkoz veriyor. Düşün ki e, göğsünün kemiklerini testereyle kesiyor. Sen hiç de duymuyorsun. <gülüyor> Ama o kadar ağır narkozdan yine uyanıyorsun. Çünkü nesi var? Süresi var. O süreye göre vermiş. O süre <gülüyor> işte biraz o süreyi ayarlayamazsa yandın yani. Bir gün elime ameliyat ediyorlar. Şuramdaki nodülü al alacaklar. Efendim, narkozu az mı vermiş ne yapmış burası da çok acıyan bir yer burayı işte kesti şeydi için çıkarıyor oradaki nodülü alacak falan burada hala benim sertliklerim var şimdi ondan sonra şey başladım acı hissetmeye yani narkozdan ayıldım narkozdan ayıldım ama konuşacak kadar ayılmadım işte beyninden velle gaza uykuyla uyanıklık arası denen şeyi yaşadım şimdi ben şimdi adama Tam yanımda sıfır oturmuş. Yanına da bir doktor gelmiş. Ondan muhabbet ediyor. Ondan muhabbet ediyor. Lagaluga ediyor falan. iyi ha, ha, iyiler. Konuşuyorlar orada. Bir yandan benim elimi şey gibi yani kadınların kaneviçe e, öyle şişlen şeylen dokuduklar gibi öyle bu elimi içinde işlem yapıyorum. Ben canım öyle yanıyorum. Kalbimin içine kadar oyuluyor sanki. Çünkü buralıyı böyle açıp da buraya efendim e, işlem yaparsan e, şeyle iğnelerle D di dikiyor orayı, çıkarıyor, söküyor, dikiyor. O bu, bu bu et yağı, kan, kemik. Şimdi nerede işte, süreyi ayarlayamamış, narkozu verirken dedi zaten hafif narkoz vereceğim, bu iş kolay iş. E sonra demek uzun sürdü. Uzun sürünce de ben ayıldım. Ayıldım ama ne yapıyorsun diyemiyorum. A Canım acıyor diyemiyorum. Konuşma kuvvetim yok. Acıyı hissetmeye başladım Çok acayip oyuluyorum böyle içim oyuluyor Acıyı da hissediyorum Adama da ya bırak konuşmayı da şu işi çabuk bitir Ben ayıldım ha onu da diyemiyorum Böyle Bilmiyorum belki ya, Belki birkaç dakika bile sürmedi Belki ama işte nasıl ki Rüya aleminde senelerce sürüyor rüya, Birkaç saniye sürmüyormuş ama Sana geliyor Yani dünya kadar zaman geçti Hele bir de korkunç bir durum varsa canın çıkıyor korkuta. Acıdan inledim, kıvrandım. Inle, inleyemiyorum. O kadar acı çekiyorum. Uf diyemiyorum, of diyemiyorum. Neden? Geri gelmedi tam şeyim. Ruhum tam geri gelmedi. Narkoz, yarı canlı derler. Yarı canlı işte. Bu başıma geldi. Alemin misal gibi, ruhlar alemi gibi ya. Ama acı çekiyorum. Sonra kabir abi soruyor. sana kameraza böyle bir şeydi. Işte. Madem ayıkıyorum, münker nekerin şu haline cevap veriyorum bilmem ne. O zaman üsttekine de bağırırım. Dedim ki, "Ey hiç işte, ben ayı ayıldım ya. Niye gidiyorsunuz? Açık üstü mü? Onu diyebilir misin? Ha, bak orada ne kadar acı çekiyorsun. Münker nekerin şu halinde dediğim gibi, ne kadar ızdırap çekiyorsun, korkutuluyorsun. Ha orada ben diyorum sana dünyada böyle bir şey yok. İni mi inliyorum ama ah uf yapamıyorum gücüm yok. Ama idrak ediyorum. Yani acıyı tadıyorum, hissediyorum. Hissettim yani. Çünkü narkozdaki o narkozun denk gelmemesi, denk gelmemesi tam da ayılamasan da acıyı hissetmeye başlaman. Bu merhale tam 40 haber azabının o biçim tasviri. İnimi inim inliyorsun, 40 e, diyemiyorsun. Hosser hayretli arabanda diyor ki kamera koyarlarsa, kaset koyarlarsa, ses çıkmazsa ne olacak şimdi? Kamera azabı varmış biz bunu ispat edemeyiz. Lan ne ispat edemiyorsun? Aa, ben yaşadım işte. Adam yanımda yanımda omuzuma böyle doktor burada sıfır omuzumda tutmuş elime işlem yapıyor. Yanında da birisi muhabbet yapıyor. Adam yanımda adama şöyle yapamıyorum. Böyle yapacağım adam böyle yapacak. Bu ne oldu ya bunun narkozunun süreci mi geçti acaba? Ayarlayamadın narkoz işte iş uzadı bütün acıyı hissediyorum tabi daha ayılırsam çok daha hissederim onun tabi acının sonu yok ama ayıldığım kadar çok acayip hissetmeye başladım ama desene ki adama dursana ya ne yapıyorsun ya diyemezsin neden tam gelmedi ki ruh yerine onun için adama münker nekirin sualine cevap vermek için kabirde azabı tatmak için efendim Canını ruhunu iade ederler ama O ne kadar? Ayağa kalkacak kadar değil Konuşacak kadar değil Bağıracak kadar değil Yukarıdakine duyuracak kadar değil O kendi canının acısını bilir Bu ben yaşadım Bilmiyorum yaşayanlar vardır Bir Narkozdan biraz evvel ayılanlar Ne ağrı çektiğini kendileri bilirler Ama çıkaramıyorum Nice insanları Uykuda kara koncula basar Üstüne adam ayıkır Ayıkır. velaki yırtacak ortalığı bas bas bağıracak. Çok insanı karabasan derler. Ondan sonra. Adam diyor ki yahu diyor öyle bir çullandı üstüme bir şey. Yıkıyorum ortalığı gıya. Çıtım çıkmıyor. Hanım senin yanında senin çıtını duymuyor. Halbuki sen ne mücadele veriyorsun ondan kurtulmak için bağırıyorsun çağırıyorsun bana. Halbuki yanındakini hissetmiyor. Niye hissetmiyor? İşte, bu böyle bir alem. Acıyı sen hissedersin, yanındaki fark etmez. Sen çırpınırsın, yıpranırsın, paramparça edersin kendini. Evet, pırulamazsın. İstediğin kadar kendini sık. Anladın mı? Evladım diyor. Ölümü inanmıyorsan uyuma bakalım. Baba elimi de değil. E, Dirilmeyi inanmıyorsan uyanma bakalım. E, baba elimi de değil. Evladım, Uyumamaya gücün yetmez, Uyanmamaya gücün yetmez. Allah sana sen sen elinde değilsin. Allah Teala'nın Kabzasındasın işte. Kabza ne demek? Yönetimi, tasarrufu. El üstünet ulemasına göre burada asla uzuv manasında el, avuç, tutam bunlar murad edilmez. Bunlardan maksat allah Teala'nın sonsuz kuvvetinin, kudretinin yarattığı mahlukat üzerindeki işlevidir, tasarrufudur, tedbiridir, yönetimidir. Mevla Teala'nın efendim E, hükmünün, iradesinin, mülkünün efendim, geçerliliği, nüfuzu temsil ediyor. Bütün mahlukat, onun kabze kudretinde makurdurlar. Ne demek makurdurlar? Eziktirler. Ondan sonra o, onlara bir şey yapmak isteyip de onlarda o işin meydana gelmemesi düşünlemez. O, onlarda bir hastalık murat ediyor. O hastalık olmayacak onda. O ölmesini murat ediyor, o hala canlı kalacak. O uyutmasını murad ediyor, o hala uyanık kalacak. O uyandırmasını murad ediyor, o hala uyayabilecek. Böyle bir şey yok. O oturmasını murad ediyor, o yürüyebilecek. O konuşmasını murat ediyor, o susabilecek. O susmasını murad ediyor, adam konuşabilecek. Böyle bir şey yok. Makhur ne demek? O ezici gücün nüfuzu, sirahati, işlevi ...yönetimin altında eziktirler. Kimsenin kıpırdaşacak... ...çit sigaracı... Sigara, ...mecali yok. Şu anda en sağlam görünen... ...adam da bu durumdadır. Beni gibi hastalar da bu durumdadır. Koca karılar da bu durumdadır. Efendim işte... ...halter şampiyonu, boks şampiyonu da bu durumdadır. Allah-u Teala'nın... ...onun hakkında... ...yaratmak istediği bir şeyi... ...kabullenmemesi... ...ona uymaması, tabi olmaması... Ee, onunla yönlenmemesi, onun yönetimiyle yönetimi altında makur ve ezik duruma düşmemesi mümkün değildir. Allah Teala kimdir? İşte her yarattığı hakkında istediğini yapabilen zattır. Şimdi Allah Teala tanıtıyor ya, sıfatlarının tarifi buyuruyor. Sonra ne buyurdu? Ondan sonra ve nehu Şübeş Allah Teala el münferidü Infrat sahibidir. Münferit ne demek? Türkçeleşmiş. Bu münferit bir vaka diyorlar mesela haberlerde falan. Münferit. Münferit bir vaka yani tek başına bir olay. Yani bu herkesi bağlamaz. Genelleştirmeyelim. allah Teala münferittir. Ne demek? Bil halkı yaratmakta. Yaratan sadece odur. Yaratırken kimseden yardım almaz. Hiçbir şeyden destek almaz. Yani çocuk yaratacaksa ana baba lazım değil ona. Adem Aleyhisselam'ı anası babasız yarattı bak. Ama sebep yaratır. Obe sebebi de o yaratır ama muhtaç değil. Ana baba olmadan Allah çocuk yaratamaz dese kafir olur. Hz. Aleyhisselam, e, Aleyhisselam annesi var babasız yarattı. Adem Aleyhisselam'ın annesi yok, babası da yok. E, toprakları, gökleri elle nasıl yarattı? Kün fekün ol buyur ol, hepsi oldu verdi. Var ol buyurdu var oldular. Asılları ne? Ham maddeleri ne? Ham maddeleri ne? Yokluk. Yokluk. Ha şurada şimdi siz efendim bir sandalye görüyor musunuz? Şurada şey şurada yanımda bu sandalye ben görmüyorum. Yok. Şimdi ben ol burada desem sandalye oldu desem. olmaz. allah Teala ol buyursa şimdi burada olur. E bu ham Yokluk işte ha bu sahada ne var? E gökler yerlerin sahasında da ne vardı? Boştu yok. Adem yani yokluk. Adem değil. O hemzeli bu ayınla Adem yokluk. hammaddesi yokluk. Var o olmuş. Onun için yaratmak. Daha ve ihtira ihtira da yaratmak. Farkı nedir? Farkı şudur. Halk yaratmak, ihtira da yaratmak. Ama ihtira eşsiz yaratmak. Aynı şey bunda da söz konusu. El-Mütevahhidü Allahu Teala e, teklik sahibidir. Efendim İnfilat sahibidir. Tevahhüt sahibidir. Nedir? Bil icadı. Yani tek başına yaratan. İcat var etmek. icat vücuda getirmek. Vücut varlık demektir. bizim millet e, insanın bedenine vücut zannediyorlar. Tabi Arapça kelimeler çizgisi çok yanlış kullanılıyor. Adam diyorlar işte biraz kas yapınca diyorlar vücut yaptı falan. Lan, ne vücut yaptı? Vücut var, var olmak demektir. E, i̇cat da var etmek demektir. İcat var etmek demektir. Vel ibda'i ibda, ibda sahibidir. İbda'ı İbda'nız Kur'an'da çok geç. Bedi'u semavatü vel Göklerin yerlerin Allah Teala Bedi'idir. Allah Teala'nın ismi şeriflerindendir. Ya hayva kayyum, Ya Bedi'u semavatü vel Ya Zelcelal vel İkram. Göklerin yerlerin eşsiz yaratıcısı Bedi'i, ibda' o demektir. Yani yaratmak, halk ile icat birbirine tekabül ediyor. İhtira ile ibda' onlarda birbirine denk geliyor. Farkları nedir? Halk yaratmak, icat var etmek. Bunlar ikisi de geneldir. Ne demek geneldir? Eşi olanı yaratmakta ona mahsus, eşi olmayanı yaratmakta ona mahsus. Anladın mı? Şimdi mesela e, ama iktira nedir? Eşsiz yaratmak. Önceden misali yok, eşi yok. Bediye ne demek? Eşsiz yaratmak. Şey, yaratıcı. İbti, eş, eşsiz yaratmak. Yani buna ne deniyor? La ala misaliyse bak. Öncesinde geçmiş bir örneği yok. Şimdi bunu nasıl anlayalım? Şimdi benim hakkımda allah Teala beni ne yaptı? halk etti, yarattı. Ne yaptı beni? İcat etti, var etti. Ama benim örneklerim önceden var mıydı? Vardı. Ahmet de vardı, Mahmut da vardı. Ahmet Mahmut da vardı. Benim gibi Efendim işte kaç kilo doğdu? 4 kilo, 4,5 kilo. Tamam 4,5 kilo yarattığı da vardı. Yarattığı da vardı. Ondan sonra içimdeki organların misali benden evvel milyarlarca insan yaratmış. Aynı organları ondan içinde de yaratmıştı. Bu eşi olan, benzeri olan şekilde yaratmak. Hepimizi yarattı ama benzerlerimiz var mı? Var. Eşlerimiz var mı var örneklerimiz var mı var hepimiz insan olarak dünya kadar efendim e, bizden misal geçmiş yani bizim gibiler gelmiş geçmiş ve şu anda da benden benim çocuğumu yaratıyor, yarattı e benim çocuğumu da benim gibi yarattı yani benimdeki uzuvlar onda da var bunlar halk ve icat deniyor peki bunu kim yapabilir ancak allah Teala yapabilir ne demek e çünkü yaratsınlar o zaman Birisi allah Teala'nın e, yarattığı şekliyle, efendim yarası. Ondan sonra onları, erkekten su almış, kadından su almış. Ondan sonra onları bir rahimde birleştirmiş, yabancı bir kadınla, bilmem ne bilmem. O zaman çocuk doğmuş, aa ben de yarattım diyor. Affedersin manyaklısın desin ya, niye yarattın? Ham maddesini Ham maddesi erkeğin suyu, kadının suyu. Erkeğin suyunu kadının suyuna birleştirdikten sonra nenem de yaparmış yani. Bulamaç gibi. O da onu birine bulaştırır. E şimdi bunu sen e, ham maddesini kim yarattı? Ham maddesini kim yarattı? Adamlar deneyim, deney diyorlar ona. Deney yapıyor. Ne deney yapıyor? Toprağa e, koydu bir şeye. Fizik dersleri gibi böyle bir şey atlatmışlar. Böyle deneyler yapıyorlar. Ondan sonra fizik müzik bir şey O zaman ona şey kapattı. Işte, havasını aldı bilmem ne. Vakumladı bir şeyler etti. Bilmem ne. Ondan sonra bir zaman geçti. Efendim toprağın e, içinde Böcek kıpırdaşma başarı. Bak ben de Allah gibi yarattım. Tövbe ya Rabbim. Efendi Hazretleri dedi ki peki dedi sen buna da ol dediğin zaman oluyor mu dedi. Nasıl yaptın? Toprak, hava, su, sıvı çünkü toprağın içinde sıvı var. Ateş, hararet bir de sıcaklık olması lazım ortamda. Şimdi buz gibi ortamda orada bir böcek çıkar mı? olan böcek de donar e şimdi su hava toprak ateş ana asırı erba dört tane unsur temel madde bunların hepsini birleştiriyor kapatıyor kapağını ondan sonra kendi kendine böcek oldu görüyor musun Ulan ne kendi kendine böcek oldu kayan üzerinde mi böcek oldu ol dedin mi de böcek oldu sen orada toprak olmasaydı hava olmasaydı hararet olmasaydı içinde nem olmasaydı rutubet olmasaydı ...bu elementler birleşmeseydi... ...dört unsur bir araya gelmeseydi... ...burada böyle bir şey olur muydu? Ha onu düşünemedim hoca efendi... E, ...neyi düşündü onu düşünemedim... ...o kadar deney yapma halüsüm yok ki... ...efendim... ...bardağı kapat, ters çevir... ...havasını çek, toprak bul... ...ne dediğin var? Zaten ayran al, ayranı koya buraya... ...bir zaman dursun orada eksisin... Eksidiği zaman kendi kendine hiç fizik, müzik, laboratuvara lüzum yok. Ayranın üstünde kunupa derler ofta. Efendisi öyle derdi. Kunupa, kunupalı ayran derdi. Millet bakar da böyle. Dedi ki kunupabilir misiniz? Onlar da bilmezdi. Öğrenin oflukatını. İngilizceden aşağı değil ya derdi. İngilizce zaten de dere derdi. Kaya kütük yuvarlar gibi. Lo, lo, lo, lo, lo. Sesler çıkarıyor derdi. Oflukatı derdi. İngilizceden aşağı mıdır derdi. Kunupa derdi. O ayranın üzerinde. Efendim kendi kendine beliren ufak sinekler der. Sinekli ayran, kunupalı ayran derdi. Şimdi sen gidiyorsun laboratuvar bilmem ne. Mektep, okul, üniversite, birimler bilmem neler. Ne olacak abi ne oldu? Aa burada bir deney yaptık. Bir böcek çıktı. Ulan böcek? Zaten ben buraya ayranı koysam. Bir, ayran bir zaman sonra ekşise. Ekşi ayranın üzerinde bir de bakarsın. Ne oldu? Dünya kadar böcek oldu. Ondan sonra... Elmanın kabukları, portakalın da kabukları, muzun da kabukları, soydun onları, ondan sonra koydun kabukları buraya, meyveları. Biraz zaman geçtikten sonra deneyim elüzüm yok, profesörden master yapma elüzüm yok, fizik deneyine elüzüm yok. Ha burada kabuklar, bir zaman sonra geldi, bir de baktın, bütün kabuklarda sinek olmuş. Allah bu sinekler cam kapalı, kapı kapalı. Ha bu sinekler nereden girdi? Sinek girmedi. allah Teala... O kabuklar biraz dur, onlardan sinek yarattı. O, bu da diyor ki ben de Allah gibi yarattım. Niçin? E dene deney yaptım. E, kapı, kapağını kapattım oldu. Da, kapağını kapatma ne lüzum var? Açık bırak daha iyi. Ha burada daha fazla sinek oldu. Sen orada iki böcek oldu diyorsun. Ha burada benim elma kabuklarında daha fazla böcek oldu. Çünkü Mevla yaratıyor bunu. Sen yapmıyorsun ki şapşal. Kafan çalışmıyor. Bir şeyden haberi yok. Mevla ol dedim mi oluyor? Öl dedim ölüyor? Sen ne Mevla'nın yarattığı malzemelerle zaten Allah'ın kanunları var. Nedir o kanunlar? Şu şundan birleşti mi şunu yaratırım diyor. Kadın erkekle birleşti mi? Efendim suları birleştiği zaman rahimde toplandığı zaman ben ondan çocuk yaratırım diyor. Bunu sebep olarak tayin etmiş. Ama diyor her zamanda yaratmam diyor. Neden? O zaman sen dersin ki bu sular birleştiği zaman her zaman çocuk olur dersin. O zaman da bu doğa kanunudur. Allah'ın yaratması yok burada dersin. Halbuki bu Allah'ın kalkıdır ve icadıdır. Çünkü neden? O zaman niçin He, her iki su birleştiğinde her zaman çocuk olmuyor? O zaman niçin bazen biri oluyor, bazen ikiz oluyor, bazen üçüz oluyor, bazen dörtüz oluyor? Köpek zaten dokuzda oluyor. Neden bazen öyle oluyor, bazen tek oluyor? Neden bazen erkek oluyor, bazen diş oluyor? Neden bazen hiç olmuyor? O zaman ne var? Demek ki bu ıttırağı değil. Standartı yok. Halk var. icat var. Ne demek? allah Teala istediğimi yaratıyor. mi yaratmıyor. Ondan sonra efendim iskelet oluşuyor. Et kemik oluşuyor. Efendim böyle bir 120 günlüğe kadar falan. Doktorlar da takip ediyor. Ah, şöyle oldu böyle oldu. Şimdi resmini de çekiyorlar. ultrason, rason. Resmini de suratını da gösteriyorlar böyle. Birkaç aylık çocuğu. Böyle ama suratı oluşmuş. Hakikaten falan ondan sonra Allah Teala ruh vermiyor. Yani can vermiyor. Can vermeyince ruh vermeyince ne oluyor? E düşük oluyor. Bilmem Düşük olmasa ne olur? Şey yok ki. El kain ala kürsiyi ceseden. ben ne yap? Efendim, Allah Teala bir ceset çıkarıyor. Ceset. Çeş, Kılı kıpırdamıyor. Cansız. Hadi can ver. Hadi can ver. Hemen ağzla mı Zehebe yehlukuke hılgî fel yehlukû habbeten vel yehlukû zerreden Benim gibi şekil verip de heykel yapıp da bilmem ne yapıp da ben de Allah gibi yaptım bilmem deney yapıp da bilmem ne ben de Allah gibi yaptım yaratıyorum haşa haşa Bunu yapandan deneyenden bunu efendim iddia edenden diyelim iddia edenden deney yapmak illa ki şirke girmez Adam bir deney yapabilir Allah yaratıyor bunu Ben bu sebepleri uyguladığım zaman Allah yaratıyor itikad ederse Bunda hiçbir sorun yok ben onu kastetmiyorum. Ama ben yaratıyorum ben yapıyorum diye iddia edenler. Daha zalim kim olabilir? Haydi meydan okuyorum bir tane yaratsınlar. Dane dane tohum bir tane yaratsınlar. Bir zerre yaratsınlar bir zerre. Ne kadar küçülüyor zaten o kadar zorlaşıyor. Küçük çok zor. Mesela füze yapmak uçak yapmak sivrisinek yapmaktan zordur. Onun için en teknolojik füzeyi yapanlar bir sivrisineğe can veremezler. Bir sivrisineğe can veremezler. Maketini yapar orada hadi uçu can ver. Ancak ne yapacak şey? Pil takacak bunun. Sivrisineğin ne canı var? Neresine ne pili takacağız zaten? Onun için iş küçüldükçe zorlaşır. Ama büyük bir şey yapsalardı, sivrisineğin büyük maketini yapsalar, ondan sonra ona bir pil taksalar bir bakarsınız böyle bu pili bitene kadar bir hareketler bir şeyler yapıyormuş numaralar çekerler. Ama şimdi O sivrisineğin boyutunda bir şey yaptın diyelim. Cam ver, kipur taştır. Tane yaratsınlar, zerre yaratsınlar, yaratabilmezler. Onun için ve ne bu Allah teala el münferidü, evveni hususiyet sahibidir, infiat sahibidir. Sadece ona mahsus, bilhalk. Yaratmak sadece ona mahsus. Ve ihtira örneksiz yaratmak da sadece ona mahsus. Mesela beni yarattı, örneğim var, Benden de yaratmış çünkü. Ama bir de ihtira var. El-Mütevahhidu birlik sahibidir. Tekel sahibidir. Yani sadece ona aittir. Bir icat var etmekte ona aittir. Vel-ibda misalsiz örneksiz yaratmakta ona aittir. Mesela e, beni halk etti, beni icat etti. Ama Adem aleyhisselamın ne yaptı? İhtira yaptı. İbti yaptı. Ne demek ibda? Adem Aleyhisselam'dan önce insan kılığında bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Onun Adem Aleyhisselam'a iktira, misalsiz, örneksiz, eşsiz, benzersiz bir yaratış tecelli ettirdi. İlk insan o oldu. Ona iktira te tealluk etti. İbda taluk etti Adem Aleyhisselam'a. Can, cin çok biz görmüyoruz. Cinler çok, cinniler çok. Ama can, bütün cinlerin babası. Onu ateşin dumansız yerinden yarattım diyor. Onda ne var? Onda iktira var. Misalsiz, örneksiz, ilk cin. cin. Onu öyle yarattı. Ona ne tabi? İbti, eşsiz. Çünkü eşi yok, onun bir benzeri yoktu. Onu ol dedi, var etti. Adem Aleyhisselam eşsiz. Çünkü ilk olduğu için, anladın mı? Havva annemiz eşsiz. Neden? E, kadın cinsinde eşsiz. İnsan olarak ikinci. Ama kadın olarak birinci. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden aldı. İşte Havva Hava de ihtira tealluk etti. İbti, tealluk etti. Yani eşsiz yaratma. Çünkü ilk kadın. Kadının iç uzuvları, dış uzuvları erkeğe benzemiyor. Onda bir misal, bir örnek geçmek sizin eşsiz benzersiz bir yaratış orada efendim teluk ettirdi meydana getirdi meydana getirdi. Ama halk nedir? Halk genel manada yaratmaktır. Halk bana da teluk etti yaratmak, Adem Aleyhisselam'a da teluk etti yaratmak. Anladın mı? Adem Aleyhisselam da halk etti, Ben de halketti. Adem Aleyhisselam icat etti. Ben de icat etti. Ama beni eşsiz yaratmadı. Gerçi her insan kendine göre e, kendi özellikleri iş bünyesinde başkasında olmayan e, parmak izi. Bütün dünyada 8 milyar var. 8 milyarın parmak izi bir değil. Ya, o noktada herkeste bir eşsizlik var. Bir farklılık var. Ama insan cinsi olarak benim benzerim var. Senin de benzerim var. Öbürünün de benzeri var. Esmer'in de benzeri var, zencir'in de benzeri var, beyazı da benzeri var, kadının da benzeri var, erkeğin de benzeri var. Onun için Adem Aleyhisselam da halketti, ben de halketti. Ama ben de Adem Aleyhisselam ne yaptı? İbda yap, tealluk et. İbda eşsiz benzeri. Hiç bakım, bir bakımdan misli yok. İnsan cinsi olarak, türü olarak ilk insan denen mahluk Adem Aleyhisselam'dır. Onda ibda var, eşsiz yaratma. Anladın mı? Havaneümüzde kadın cinsi olarak bakarsan iptiva var, ihtira var, eşsiz. Ama bizde ne var? Halk var. Yoktan var etti bizi de. Bizi de yoktan var etti. Ana babamızın sularında o yoktan var etti. Anne rahminde bize ruhu da yoktan verdi. Tamam, yoktan yarar. Her şey yoktan yaratıyor. Hiçbir şey hammaddesi yok. Sebeplere bağlamış ama hammaddelin de yoktan yaratıyor. Bu yoktan yaratmak başka. Bir de eşsiz yaratmak başka. Bu eşsiz yaratma. Geçmişte hiçbir örneği yok. Mesela gökler yerler. E gökler gökleri yerleri var olun buyurdu, var oldular. Anladın mı? Güneşin misali yok gördüğümüz kadarıyla. Ayın misali yok. Yani bu kadar gezegen var. Niye güneş gibi ışıtmıyor, ısıtmıyor? Niye ay gibi parlamıyor? Hepsi gezegen. Demek ki onlarda mesela ne var? Kendi cinsinde onun benzeri yok. Onu özel yaratmış, eşsiz yaratmış. Eşsiz yaratmak da ona ait. Yoktan yaratmak da ona ait. O bu işlerde münferit. Bütün bu halk, icat, ihtira, ibda hepsi allah Teala mahsus. allah Teala burada e, yegane yaratan, yegane icat eden, yegane ibda sahibi, yegane ihtira sahibi e, olan zat-ı Paki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 Benim, beni yarattı ama benim yaptığım işleri de o yarattı. Şimdi ben bir işler yapıyorum görünüyor ya. İşte bizim bir sanatım var işte. Rahle yaptım, kürsü yaptım, araba yaptım. Bilmiyorum, şunu yaptım, bunu yaptım. O yaptığımı da o yaratıyor. Yani. Rızıklarımız o takdir. Ecellemiz o takdir. Diyor. Burada tabi bazı ayet ve hadis-i şerifler ışığı altında e bunu izah edeceğiz. Çok önemlidir. Çünkü beni yarattı ama benim yaptığım her şeyi de o yaratıyor. Ben yaratmıyorum. Yaptığım işi ben yapıyorum. Mevla yaratıyor. Onun için yaratmak Allah'a mahsus. Yaratma kelimesini de önüne gelene bir şunu yarattı, bunu yarattı gibi laflar insanlara, mahlukata isnat etmek mahsurlu ve sakıncalıdır. Sakıncalıdır. Ama işte anlamadan, dinemeden, milletin lafına uyaraktan ben de böyle demiş bulundum falan. Hadi öyle demekten adam kafir olmaz. Ama bir, bir adam derse ki işte bu da Allah gibi yaratıyor. Yoktan yaratıyor. Bu bu İcad ediyor yani icat. Ama mesela mucit deniyor şimdi sana. Yani He mucit kimse yapamadı bunu da işte bu makinayı bu buldu. Buldu buldu. Bu buldu manasında kullanırsan tabii kafir olmaz. Ama mucit derken bak icat sadece kime ait dedi şimdi burada Mütevahhid. İcat ile mütevahhid ancak Allah. E sen sen bu icatçıdır, bu mucittir bilmem ne. Eğer buradaki maksadın bu adam işte bunları uğraştı etti, deney yaptı, deney yaptı, bilmem ne buldu. Allah'ın yarattığı maddeleri kullanarak Allah buna buldurdu. Bunun eliyle buldurdu. Bunu dersen kafir olmaz. Ama bu adam mucit derken bu adam bunu yarattı derken Allah gibi haşa yarattı. Yoktan var etti. Bütün ham o bu, icat etti. Yoktan yarattı derse kafir olur. Bize i̇şte burada kastettiği manaya göre değil. yine de yine de icat gibi kalk gibi yaratmak gibi Arapça Türkçe kelimeleri allah Teala mahsus olduğu için bu fiiller, bu sıfatlar bunları mahlukat hakkında yaratılanlar hakkında kullanmak sakıncalıdır. Karşı taraftaki senin ne kastettiğini de anlamayabilir. Bu da efendim Allah gibi yaratıyor yoktan yaratıyor manası kastettiğini de düşünebilir. Senin hakkında suizan da yapabilir. Bu adam da zındık mı nedir diye de düşünebilir. Milleti de günah sokmamak lazım. Allah'ın sıfatlarını velev lafzı iştiraklerde de olsa yani lafız benzerliği kelime benzerliğinde de olsa kullanmamak lazım. Evet, O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve